Telefonlarla bir sessiz alırsak kardeşlerim inşallah. Açalım. Bismillahirrahmanirrahim. İmmel hamdelillah nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nesta'gfiruhu ve na'udu billahi min şurur-i ve min seyyat-i a'malina. Men yehdihillahi felamudullaleh ve men yibdil felahadiyelah ve eşhedü en la ilahe illallahu vahdahu la şirikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قطقاته ولا تموتم إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قبل سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فلزا عظيما ثم بعد فأصتغى الهدي كلام الله وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتفاتها وكل مهتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار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 Allah-u Teala ne diyor? وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى Yıldız yıldıza yemin ediyor allah Teala. Battığı zaman, necme, yıldıza yemin olsun, battığı zaman. Buradaki necim, yıldız manasına ama müfessirlere göre Süreyya yıldızı kastediliyor diyorlar. Biliyorsunuz birçok yıldız var ve onların da isimleri var. Onlardan Süreyya yahut da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 مَا دَلَّ ve وَمَا غَوَى sahibiniz yani sahiple kastedilen Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yanılmadı ve haktan da sapmadı وَمَا يَنْتِقُ عَنِ heva o hevasından yani kendi isteğine göre konuşmaz İn huve اِلَّا وَحْيُّ يُوهَى o ancak kendisine vahy edilen bir vahiy yani konuştuğu şeyler bir vahiyedir başta Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim bizatihi kendisine vahy edilir. Allah Azze ve Celle tarafından üç şekilde melek vasıtasıyla yahut da me melek vasıtasıyla yahut da bir perde arkasında yahut da diğer vahiy türlerinden kalbine ilham yoluyla, rüya yoluyla ve benzeri yollarla ana hatlarıyla üç şekilde kendisine vahiy ediliyor. اَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوَىٰ Ona yani bu peygambere, bizim peygamberimiz aleyhissalâtu Vesselam, شَد۪يدُ Kuva, Yani çok kuvvet sahibi kimse öğretmiştir. ذُوْمَ الرَّتِنْ فَسْتَوَىٰ O üstün bir yaratılışa sahiptir. Yani onda bir kusur söz konusu yok. Kusur, söz konusu değildi. Güzel bir görünüşe sahiptir. Muh. Güzel bir böyle e, görünüşü vardı. Vuhuvel ufuqul a'la ve o en üst en yüce ufuktadır. Summe dana sonra yaklaşmış daha da yakın olmuştur. Fekane qabe qawsayne ebedena sanki bir yay gibi olmuştur. Yani o kadar yakına hale gelmiş biraz daha yaklaşmıştır. İşte bütün bunlarla kastedilen Cibril Diğer bir tabirle Cebrail aleyhisselam sonra Rabbisine vahyede şey, kuluna vahyedeceği şeyi kuluna yani Nebimiz aleyhisselatü vesselama vahyedeceği şeyi vahy vahyetmiştir. Tefsirlerden bazılarına göre Allah azze ve celle kuluna vahyedeceği şeyi vahyetmiştir. Doğrusu da bu. Tercih edilir. Diğerine göre de Allah azze ve celle'nin vahyini Cebrail Aleyhisselam, Nebimiz Aleyhisselatü ulaştırmış şeklinde de anla anlatılıyor. İşte bu üstün yaratılış sahibi, Cebrail Aleyhisselam, Miraç'ta Aleyhisselatü gözüküyor. Hem de asli sureti üzere. Devam eden ayet-i ma مَا كَذَبَا فَالُمْ مَا Kalp, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi, gördüğü şeyi yalanlamadı. Efe tümâ rûnehu alâ Sizler onun gördüğü şeyler hususunda çekişiyor musunuz? Tartışmaya mı giriyorsunuz? Kureyşlere, bu Kureyşli müşriklere böyle bir hitap, yani kınama, ama onların nezdinde tüm bu mevzuyu, bu konuyu kabul etmeyen, reddeden, yalanlayan herkes için geçelim. اَفَتُ مَارُونَهُ عَلَى مَا yara. Onun miraçta gördüğü idrak ettiği şeyler üzerine mi sizler tartışıyorsunuz? وَلَغَدْرَهُ نَزْلَةً اُخُرَى Yemin olsun ki onu bir kez daha görmüştür. Yani Cibril Aleyhisselam'ı, Peygamberimiz bir kez daha görmüştür. <gülüyor> اِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى Sidretil Münteha'da gördüm. Sidra, daha önce de söylediğim gibi bir ağaç ismi. Daha çok Arabistan ağacına verilen bir isim Münteha ise son denir. Bazı hadislerde 6. semada, bazılarında da 7. sema diye kastedilir. En son nokta. Yeryüzünden çıkan her şey oraya kadar çıkıyor ve oradan nihayete bulunuyor. Orada e, kabz ediliyor. Sonra yukarıdan inen bir şey olursa da o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 Öyle bir güzellik hali hasıl oluyor bu sidrede. مَا زَاقَلْ بَسَارُوا وَمَا تَغَى Ve o göz kaymadı, yanılmadı da. Yani aleyhissalatü vesselam gördüğü şeyler bir hakikat. لَقَدْ kadraa min آيَةِ رَبِّهِ kubra Yemin olsun ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbisinin büyük ayetlerini görmüştür. İşte bütün bu anlatılanlar bu Necm suresinde gelen ifade edelim kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın Mirac'a çıktığı zaman gördüğü şeyleri bize anlatıyor. Bu Cibril Aleyhisselam'ın e, hilkatı yani yaratılışındaki güzellikle ilgili bir hadisten delil getiriliyor. E, müellif'in, kitabın yazarının getirdiği bir delil. Ahmet bin Hanbel'de, Müsnet'te rivayet edilen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam Sadakalarla ilgili, zekat manlarıyla ilgili şöyle buyuruyor bakın. La tahillu sadakati lil Sadaka yani zekat kastediliyor tabii ki. Farz olan, vacip olan zekat zengin olan kimseye helal değildir. Ve li'zi mirratin sâbi ve düzgün yani organları sağlam, sıhhatli kimsenin de alması caiz değildir. Yani zekat. Tabii eee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 kişilere verilmesi uygun olmaz manasınadır diyor. Vallahu alem. Evet. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 60. Ayet-i Kerime'de lil الصَّدَقَاتُ فِلِالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينِ وَالْاَمِل۪ينَ عَلَيْهَا aleha اَخِرٍ Muhakkak ki sadakalar yani zekatlar fakirlere, miskinlere, zekat amillerine ve ilahir sekiz tane sınıf sayar. Bunların içerisinde fakir ve miskinlerden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 hadiste de kast edilen bu olsa gerek. Evet. Yine e, Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste kardeşlerim bu olaylarla ilgili özellikle Aleyhisselatü Vesselam'ın orada yani Müneş'te Allah Azze ve Celle'yi görüp görmemesi meselesi söz konusu tabirinden mesruk adında birisi Ayşe radiyallahu anh'a bunu soruyor yani a.s. miraca çıktığında Allah azze ve celle'yi görüp görmemesiyle ilgili meselede diyor ki Ayşe radiyallahu an kim üç şeyi söylerse o Allah'a iftira etmiştir birincisi hadisi şöyle mana olarak ifade ediyorum özet olarak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 bu ne kadar ahım nездetten uçur'a onu bir kez daha gördü. Bununla kastedilen yani Allahu Teala değil mi demek istiyor Nasrullah? Ayşe Radya Allahu da diyor ki bu konuyu ilk defa Ali Hıslarıyyatı selama bu metin içerisinde ilk soranlardan biri benim. Ona sordum burada kastedilen ne kadar ahımün ayetleri Rabbihül Kubra ve benzeri ayetlerle kastedilen nedir? Yani sen Rabbini mi gördün demek istiyor. O da diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burada kastedilen Cebrail'dir diyor. Ve Ayşe validemiz muhtelif ayetlerle delil getiriyor. Onlardan bir tanesi La تُدُرَكُهُ لَا بُسَعَوْا وَهُوَ يُدُرَكُ Diyor ki bilmiyor musun şu ayet-i kerimeyi? Gözler onu idrak edemez. O gözleri idrak eder. Yani Allah Azze ve Celle'yi gözler idrak edip göremez. Ancak o gözleri görür, idrak ederdi. Ve benzeri ayet-i kerimelerle delil getiriyor. Bu hadisi teyit eden bir başka hadiste ise Ebu Zer soruyor. Aleyhissalatu vesselama. Allah Azze ve Celle gördün mü Miraç'ta deyince o da diyor ki nurun enna arahu. O bir nurdur onu nasıl göreyim?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 Onun hicabı yani Allahu Teala'nın hicabı örtüsü demek. Hicap, hicapla kastedilen ne? Örtüdür. nurdur. Eğer onu açacak olsa, eğer Allah azze ve celle hicabını, örtüsünü açacak olsa mahlukatından gözünün iliştiği yer onun e, böyle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 o anlatılıyor. Bununla beraber Abdullah bin Abbas radıyallahu anhu ifadesine gelince Abdullah bin Abbas diyor ki ma kadebe'l fadu ma raa kalp yani e, <gülüyor> Resulullah Aleyhissalatu vesselamın kalbi gördüğü şeyi yalanlamadı ve la kad onu bir defa daha gördü derken burada Aleyhissalatu vesselam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 Yani görünle kadra a vehta ifadesi görmüştür. Allah azze ve celle görmüştür. Kast edilen kalbi görmedir. Zaten ziyade gelen hadiste de öyle. Kalben görmüştür, gözden görmemiştir. Ayşe validemizin hadisinde ise kast edilen gözle görmedi. Asıl olan da budur. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne Abdullah İbn Abbas'ın ifadesine göre ne de zaten malum açık Ayşe validemizin ifadesine göre gözüyle Allahu Teala'yı görmemiştir. Gözüyle görmemiştir. Asıl anlatılmak istenen bu. Peki bütün bunlardan sonra Allahü Teala hiç gözükmeyecek mi? Uçuk, uçuk, uçuk. Dünya gözüyle hiç kimseye gözükmeyecek. Ali Hüsnayetü vesselam göremediyse başka hiç kimse görmeyecek. Kim iddia ederse gördüğünü yalan iftira etmiştir. Peki Allahu Teala hiç gözükmeyecek mi? Evet. Ehli sünnet ve cemaate göre eee ahirette gözükecek. E bunun delilini ne birçok Kur'an'dan, hadisten deliller var. Kıyamet suresinde Allahu Teala ne diyor? Vucuhun yevme idin nadira. O gün yüzler vardır parlaktır. İla <gülüyor> rabbihanağira. Rablerine bakıcıdırlardır. Daha birçok ayet kelime ve hadiste de biliyorsunuz o gün Allahü Teala'yı diyor cennet ehli böyle dolunaya bakarken nasıl birbirleriyle e, izdiham içerisinde böyle itişip kakıt, kakışmadan görüyorlarsa Allah Teala ile öyle göreceklerdir Allah Azze ve Celle'de öyle göreceksinizdir diyor hadisi muhtasaran söyler. Yani burada Allahü Teala'yı her şeye kelinler. Aya benzetme değil, görme olayını benzetme söz konusu. Görme olayını. Yoksa Allah Azze ve Celle <gülüyor> O hiçbir şeye benzemez, o çok iyi işiten ve çok iyi görendir. İbn-i Bağcı'da gelen bir rivayette kardeşlerim, yine aynı konuyla ilgili, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor hadis. Özellikle mü müellif bunu, e Resulullah aleyhissalatu İslamın Allah azze ve celle'yi gözüyle görmediğine şahit getirmek için, yani desteklemek için getir getirdiği bir hadis bu hadiste sahih.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 Bizim her şeyimiz olan Allah Azze ve Celle'yi görmek en büyük mükafattır. لِلَّذِينَ ahsenül husna diyor ayet-i ahsenül لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ yani iyilik eden, güzel davranan kimseler için bir husna vardır. Burada husnayı alimler tefsir ederken el-husna kelimesiyle kast edilen Teala'yı görmek diyorlar. Allahu Akbar. Allah. Allah. Allah. En güzel mükafat bu mü'min için. <gülüyor> Rabbul alemimize nasip Allah. İnşallah. Allah.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 50 vakit namazı farz kılın. Namaz ki önce 50 vakit olarak. Subhanallah. 50 vakit olarak farz kılın. Bir, bir gün ve bir gecede. Yani 24 saat içerisinde. 50 vakit. Sonra diyor ki aleyhissalatü vesselam, Musa'nın e, Musa'nın yanına indim. Peygamberlerin derecelerini ve semadaki yerlerini zikretmiştik ya. Musa aleyhisselamın e, yanına geliyor.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 Kalp ne kadar Allahu Teala'ya samimi olursa, sırf onun için olursa amel ve yapılan ameller de düzgün olursa o haseneler katlanıyor. Ama ne kadar az olursa, 10 alacakken 9 alıyorsun, 8, 7, 5, 0'a doğru iniyorsun. Eğer kalpte Allah'a olan ihlas çıkarsa, yani ona yönelme değil de başkalar için olursa o amel hiçbir şey ifade etmiyor. Allah Azze ve Celle yaptığımız ibadetleri sırf kendisi için yapan ve Resulü'nün sünnetine uygun yapan kullarından eylesin. Boşa kürek çekmeyelim inşallah. Yaptığımız şeylerin karşılığını hem de hem dünyada hem de ahirette Allahu Teala bize nasip etsin. İkincisi dedik ya birincisi beş vakit namazın pas kılınması. İkincisi Bakara Suresinin son ayetleri. Yani, yani amenar Resulü Amener diye bildiğimiz <gülüyor> ayetler, son iki ayet, bunun Aleyhisselatü Vesselam'a vahyedilmesi, bir de kebair ehlinin, yani büyük günah işleyen kimselerin bağışlanacağı, büyük günah nedir? Aleyhisselatü Vesselam, Ece tenibus sebeb yedi helak edici şeyden sakının diyor. Yedi tane başlıca büyük günah var. Daha bir sürü büyük günah var. İmam Zehebe'nin o hususta bir kitabı var. Çok önemli orada. Ee, özellikle cep boyu var. Onu almanızı tavsiye ederim. Büyük günahları bir insanın iyi bilmesi gerekiyor. Onlardan kaçınabilmek için. Çünkü Allahu Teala diyor ki Nisa suresinde اِنْ تَجِتَنِبُوا كَبَائِرَ ismi Eğer büyük günahlardan e, sakınırsanız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 Mutezile, yani bugünkü anlayacağınız Kur'ancılar, mealciler, büyük günahın bağışlanmayacağını, büyük günahçten zina eden bir kimse, kumar oynayan bir kimseye, adam öldüren bir kimsenin ebedi cehennemlik olduğunu iddia ediyor. Eskiden böyleydi, yani tarihten beri böyle, mutezile itikadında, mutezile fırkasında böyledir.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 Allah Azze ve Celle bana beş vakit namazı faz kıldı ilahı. Ee, o beş vakit la kastedilen elli vakittir. Sonra da la yubeddelul gavlul ledeyye benim katımda diyor. Yani Allah Azze ve kastedilerek benim katımda söz değişmez. Yani bir ifadede böyle bakın dikkat edin. Hani az önce bir şey dikkat çektim ya. Allahu Teala bir şey hükmettiği zaman onu değiştirme. Allah la yuhliful mi'an. O sözüne muhalefet etmez. Bir şey söyledi mi o olacak. Bir şeye vaat ettim mi, hükmettim mi bitti. Burada da diyor ki hadisin sonunda benim katımda söz değişmez. Allahu Teala'nın hükmü uydu. Beş vakit namazda onu hükmetti. Ama ilk önce elli vakit emretmesinin sebebi bir hikmete binayındır dedik ve yine sevapla elli vakit olmuş oldu mu? Oldu. Hadiste çünkü öyle geliyor.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 Anlayamadığınız çok şey var. Ve fevgâ kulli zî ilmin Her bilenin üzerinde bir bilen bazıdır. Evet. Onun için bilmediğimiz şeyleri soracağız. Öğreneceğiz. Dinin emirlerine. Burası çok mühim. Kur'an'a, Kur'an'ın manasına, hadislere ve manasına şüpheli yaklaşmayacağız. Şüpheli yaklaşırsak bu hastalık demek. Kalpte bir hastalık var demektir. Yani. Bunu çıkartıp atmak lazım. Allah Azze ve Celle e, sapa sağlam kendisine e, yönelenlerden, şüphe etmeyenlerden eylesin inşaAllah. Dördüncüsü kardeşlerim, aleyhisselatu vesselam cennete giriyor. O Miraç'ta cennete giriyor ve orada Kevser'i görüyor. Kevser, aleyhisselatu vesselama verilen bir havuz veya bir başka ifadeyle nehrin e, kendisi, Kevser nehri de görüyor. E,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 O yüzden Allah Azze ve Celle, tabii bunu da kastedilen gerçek e, ulemadır, alimlerdir. Allah Azze ve Celle bize onlardan eylesin, onlara hizmet edenlerden eylesin. İnne ma yâhşe allâhâ min ibadihil ulemâ. Muhakkak Allah'tan ancak e, alim olan kulları korkar diyor. Layıkıyla onlar korkar diyor. Evet. Bir de eee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 Fillerin kulakları gibi büyüktür diyor. Ve orada diyor, o siddetin müntehanın bulunduğu yerde kökü kaynağı orada bulunan yani cennette olan dört tane nehir vardı. 2 tanesi batın, iki tanesi de zahir yani iki tanesi zahir olsun da iki tanesi de gizli manasında. Cibirile sordum diyor. Bu batınlar nedir?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 Oğuculuk yapan, zina eden, zina iftirasında bulunan riba vesaire, Bunların azabını gör. Bu husustaki hadis, delil yani, Enes Radyallahu anh'dan gelen bir hadiste, ben diyor, ee, Cibril ile birlikte, semaya yükseltildiğimde, bir takım diyor, insanlara, topluluklara uğradık. Onların diyor, böyle bakırdan tırnakları vardı, yüzlerini ve göğüslerini tırmanıyorlardı diyor, Allah korkular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 Allah bizi bu hususta affetsin, bağışlasın ve söylediğini yerine getirenlerden eylesin. وَيَقْرَوُونَ كِتَابَ اللّٰهُ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ Onlar Allah'ın kitabını okullar ve onunla amel etmezler diyor. Allahümme. Kardeşlerim altıncısı ve sonuncusu inşallah Teala Aleyhisselatü Vesselam Adem Aleyhisselam'ın sağ tarafında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 özellikle Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında Buhari'de Müslim'de diğer hadis kitaplarında mevcut. Oradan e, inşallah bakıp okuyabilirsiniz. Allahu Teala tıpkı e, Sıddık Aleyhisselam e, Sıddık Radıyallahu Anh'ın yani Ebubekir'in tasdik ettiği gibi o hani hemen tasdik ediyor ya. O ne dediyse doğrudur diyor ya. Onun tasdik ettiği gibi bütün bu haberleri Kur'an'ı ve sünneti olan bütün bu haberleri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 Bugün burada sebat etmemiz gerek. Allah Azze ve Celle dini üzerinde sebat edenlerden elinsin. Ahirette alamin ve <gülüyor>